بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا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 şüphelere karşı kuvvetle yani karşı durması. İlahi emrin de bu şüpheler karşısında sıkı bir, kuvvetli bir baskıyla bunları gidermeye çalışması. Allah Azze ve Celle'nin emrinin, vahyinin peş peşe gelmesi. Kureyş, kardeşlerim, Kureyşli müşrikler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 Şüpheler üretiyorlar ki bununla müminlerin kafalarını karıştırmak istiyorlar. Bununla vahyin önüne geçmek istiyorlar bu ya. Şüpheler ortaya atarak. Şimdi birincisi Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hususunda şüpheler ortaya atmaları, insanların kafalarını bulandırmaya çalışmaları. Allahu Teala, ve huves samiul basir Leyse kemisluhu şey ve huve's O hiçbir şeye benzemez. O çok iyi işiten ve çok iyi görendir diyor. Allahu Teala belli olduğu halde müşrikler bu yola başvuruyorlar. Buhari ve Müslim'de Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Kureyşlilerde Kureyşlilerden iki kişi Saqif kabilesinden de bir kişi bu kabilesinden olan bir kişi Kureyşlilerin eniştesi. Yahut da diğer bir ifadeyle ravi söylüyor. Bunu raminin şeki herhalde. Sakıflilerden iki kişi Kureyşlilerden de onların eniştesi. Üç kişi bir evde oturuyorlar ve konuşuyorlar. Onlardan biri diyor ki bizim sesimizi Allah işitir mi? Konuştuğumuz sözü. Diğeri de diyor ki bir kısmını işitebilir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 Az önce e, ifade ettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında konuşanların akıbetini e, ve neticesinin ne olduğunu bildir bildiriyordu o, Abdullah İbni Mesud'un rivayetinde. Şimdi burada e, Fahum yuzaun ifadesi فَهُمْ يُوزَعُونَ ifadesi e, tefsirlerin bazılarına göre onlar dünyada nasıl yalan üzere toplanmışlarsa bir araya gelmişlerse ahirette de ateşe öyle toplanacaklar bir araya geleceklerdir diyor. Yani sevk edilecekler fahum yuzaun ateşe. Allahu ekber. Hatta iza ma cauhuha şehid alehim semuhum ve absaruhum ve culuduhum Ateşe vardıkları zaman onların kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeylere şahitlik edecekler diyorsun. Han Allah. Ve qali li culudihim aleyna? Derilerine diyecekler ki, niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Ve qali li culudihim lima aleyna? Niçin bizim aleyhimizde şahitlikte bulundunuz? Qalu ente qana Allahu allazi ente qalla şey Her şeyi konuşturan Allah bizde konuştu. Allahu ekber.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 Ey işe de aleliküm sem öyküm vara bu sarıkum vara sizler kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik ettiği şeyden çekinmiyordunuz. Ve laikin zannetm, in Allah la ya la ya alim keterim miyag alimun, miyag taalimun. Laikin sizler yapmış olduğunuz şeylerin çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz diyor. Allah Azze ve Celle ve Hüsa, en güzel sıfatlarıyla her şeyi en iyi görüyor. Her şeyi en iyi biliyor. Her şeyi en iyi biliyor. ذَلِكُمْ زَنِّكُمُ الَّذ۪ي bir Rabbikum. İşte bu, Rabbiniz hakkındaki bu zannınız, yani kötü zannınız, اَرْدَاكُمْ Sizi mahvetti. فَاسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve sizler, Hüsrana uğrayanlardan perişan olanlardan oldu. Allahu ekber. Fe yasbiru fe nahrameh Eğer onlar Allah'ın sıfatlarıyla uğraşan kimseler, kafirler, müşrikler, ileri geri konuşan kimseler sabredebilirlerse ne nahrameh Ateş onların yeridir, yurdudur. Ve yestati bu ve ma hun minel mu'tabi ve istatbu ve mahmunul muhtebin eğer hoşnut olunlarsa ki onlar aşka ki onlar hoşnut olamayacaklar. Allahu Teala işte bu Allah azze ve Celle'nin sıfatları hakkında konuşan kimseleri bunların sonlarını, bunların uzunlarının aleyhine ettiklerini bu şekilde haber veriyor. Evet. Müslümin rivayet ettiği bir hadiste buna şahitlik ediyor.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 ben kendi nefsime ancak kendimden bir şahitliğe izin veririm. Kendinde, kendimden bir şahitliğe izin veririm. Senin diyor aleyhine, yani ey Adem oldu ey kul senin aleyhine nefsin şahit olarak yeterlidir. Kendi nefsin aleyhine şahit olarak yeterlidir. Ve kiramen katibin melekleri de sana şahit dinler. Öyle ya.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 Çünkü aleyhissalatü vesselam, kullukum ra'in ve kullukum mes'ûlin an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz gittiğinizden sorumlusunuz diyor. Eğer bir baba oğluna söyleyemiyor ise, anne kızına söyleyemiyor ise sorumluluklarını, özel sorumluluklarını söyleyecek birisine söyletecek bunu. Buradan mes'ûl olsun. Evet, kiramen katibin melekleri de şahittir diyor. Ve onun ağzına Allah Azze ve Celle mühür vurur ve uzuvlarına konuş der, uzuvları konuşur. Kendisiyle konuşmasının arası ayrılır, kendisiyle konuşmasının arası ayrılır. Yani e, konuşamaz vaziyetteyken uzuvlarına der ki diyor Ademoğlu, Subhanallah o okul uzak ol, helak ol, ben senin lehine dünyada iken seni müdafe etmemiş miydim? Yani neden şimdi sen benim aleyhime konuşuyorsun diye uzuvlarıyla uzuvlarıyla adeta tartışır. Sübhanallah. Demek ki ne yaparsak yapalım bu yarın ahirete karşımıza çıkacak. Biz ağzımızda inkar etsek gözlerimiz, kulaklarımız ve derilerimiz, uzuvlarımız bunu ortaya dökecek. Allah Azze ve Celle bu uzuvların hepsiyle hayırlı ameller, Allah'ın razı olacağı ameller işlemeyi nasip etsin bizlere. Kardeşlerim bu ayetler, bu Fussule suresindeki ayetler işte müşriklerin bu husustaki yalanlamaları da şüphe ve şeklerini bertaraf ediyor. Bu vahiy onların şüphelerini bu Fussule suresindeki ayetler bastırıyor. Etkisini bitiriyor ya. Yani. İkincisi, birincisi ne dedik? Allahu Teala'nın sıfatı hakkında şüpheye düşürücü şeyler ortaya konularak. İkincisi de Allahu Teala'nın hikmeti hakkında. Hani Allahu Teala her şey bir hikmete göre yaratmıştır. Ama bu hikmet bazen bildirilir, bazen bildirilmez. bildirilmediği yerde, bildirildiği yerde her ikisinde de teslimiyet gerekiyor. Tamam ben iman ettim.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 Ayet geliyor. Allah Azze ve Celle onlara Furkan suresindeki ayetlerle cevap veriyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ كُمْلَةً وَاهِدًا Kafirler de dediler ki Kur'an toptan indirilseydi ya. Kur'an Peygamberin üzerine Peygamber'e toptan indirilseydi ya. كَدَالِكَ لُنُسَبْبِتَ بِهِ فَعَدَكْ İşte biz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 Kur'an'ı seslerinizle süsleyin derken bu ayete muafık bir süslemedir. Bu ayete uygun bir süslemedir. Evet. Burada bu ayet-i kerimelerle <gülüyor> Furkan Suresi'ndeki bu ayetlerle Allahu Teala onların Allah azze ve celle'nin hikmeti peydar pey parça parça indirmesindeki hikmetini hikmetini bildiriyor. Eee ve açıklıyor. Ne diyor orada? Tekrar edelim. Senin kalbini sağlamlaştırmak için. Kalbin sağlamlaştırsın. Kıyamet sure'sinde de dilini hareket ettirme. La tuharrik lisaneke. Bir acele etmek için dilini hareket ettirme diyor. Onu biz sana okuyacağız. Sen okun, onun okunuşuna tabi ol. Okunuşuna tabi ol diyorsun. Allah. Evet. Burada hem müşriklere bir meydan okuyuş, onların şüphelerini ortadan kaldırma var, hem de hikmeti beyan etme var. Evet. allah Teala her şeyi bir hikmete göre yaratmıştır, hikmete göre indirmiştir. Bunu bildirdiğini biliriz, iman ederiz, bildirmediğine de olduğu gibi teslim oluruz kardeşler. Ehli sünnet ve cemaatin itikadı budur. Üçüncüsü, şüphelerden üçüncüsü, peygamberlik hakkında şüpheye düşürmeleri. Müşrikler peygamberlik hususunda yani ne bileyim aleyhissalatü vesselamın bir peygamber olmadığı hususunda bir takım yaygaralar yapıyorlar. Bu da geçmişteki peygamberlere yapılan bir da eski bir metod. Onlar da aynı şekilde geçmişteki peygamberler de peygamberlikleri nübuvvetleri yalanlanmıştır. Evet. Bu insanların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 Estras suresinde ve ma mena İnsanları kendilerine hidayet geldikten sonra iman etmelerinden engelleyen şey illa en qalu ebeşallah Allah beşara rasula. Ancak Allah bir beşeri bir insanı mı peygamber olarak gönderdi demeleri diyor. Yani niye melek gelmedi de bir beşer bizden bir insan geldi diyorlar. Bu ya onun hakkında e, insanların aklında kuşkus düşürüyorlar. İnsanlar kuşkulansın, şüphesinsin. E, doğru ya? Bir melek gelseydi daha iyi olurdu. Biz melek olarak bekliyorduk elçi. Niye bir insan geldi şeklinde bir şüphe ortaya atıyorlar. Allahu Teala ise onların bu çocukça fikirlerini bitiriyor ya onları olgunluğa erişmiş yüce böyle hakikatları kavrayan bir anlayışa doğru yönlendiriyor şu ayetle kul fil ard meleike yemşuna mutma'inni lenazzna alehim min as-sama'e melaka de ki eğer de ki eğer yeryüzünde böyle yerleşmiş dolaşan melekler olsaydı yeryüzü meleklerle dolmuş olsaydı biz elbette semadan, gökten bir meleği elçi olarak gönderirdik diyor. Bir meleği peygamber olarak gönderirdik diyor. Onların bu şüphelerini bitiriyor. Yani size sizden bir elçi geldi. Size sizin gibi bir beşer geldi. Birçok ayette bunu der. Birçok ayet-i kerime buna işaret eder. لَغَجَّكُمْ رَسُولُمْ min اَنْفَسُكُمْ Yemin olsun ki size kendinizden bir elçi geldi, bir peygamber geldi diyor. Oysa onlar ne bekliyorlar odana müşrikler? Meleklerden bir elçi bekliyorlar. Meleklerden bir peygamber olsun istiyorlar. Kabul etmiyorlar ya, şüpheleniyorlar ya onun hakkında, bundan dolayı. Allahu Teala işte bu ayetlerle onları bitiriyor. Kardeşlerim burada şu açıklamayı yapmak istiyorum. Eee...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 Onlardan birincisi birkaç tane şey var onları söyleyeceğim inşallah. İlahi emrin e, ortaya koyduğu müşriklerin şüphelerini, şeklerini bastırıcı şeylerden birisi de cinlerin cinlerin e, tebliğe ortak edilmesi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman etmelerine dahil edilmesi. Bakın, geçtik cinlere. Cinler o dönemde Mekke döneminde aleyhissalatü vesselamın nübüvvetine tabi kılınıyor. Ve bunlar haber veriliyor. Bununla bu müşriklerin ileriye gitmeleri daha fazla böyle ortalığı karıştırmalarına meydan okunuyor. Yani siz kimsiniz ki cinler bile tabi oluyor bu nübüvvete dercesine adeta. Subhanallah. Evet.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 o şeytan ve onun akramları, yardımcıları sizin kendilerini göremeyeceğiniz bir, yer, bir yerden sizi görürler diyor. O yüzden biz tuvalete giderken affedersiniz. Allahümme inni aoudedike minel hubati vel habayit. Ey Allah'ım dişi ve erkek cinlerin şerlerinden sana sığınırız diyor dua ediyoruz. Çünkü onlar bizi görüyor ama biz onları göremiyoruz.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 Buna şu ayet bakın işaret ediyor. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında Neml Suresi'nde geçiyor. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'a cinler boyun eğdirilmişti. O Süleyman Aleyhisselam'a cinler hizmet ediyorlardı. Onun emrine verilmişti. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam: "Ta ya eyyuhel meleu eyyukum yetini bi arşiha, قبل ayyetuni muslimin." Belkıs ve ordusu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 Cinler bizden önce yaratıldı. O ma tür cinne vel insan illar ya Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Önce cinler zikrediliyor ve birçok ayet buna işaret eder. Evet kardeşler, o dönemde Ali sırat ve selam, o kas bana panayırı, yuruna, çarşısına yöneliyor. O kas Mekke ile Taif arasında, Taif'e biraz daha yakın bir çarşı. Mekke'nin o dönemde 3 tane çarşısı var. Önemli çarşısı. Onların en önemlisi Ukaz Panayrı. Zilkade ayında kuruluyor. İlk günlerinde ve 20 gün devam ediyor. ve Sıram oraya yöneliyor. Ukas, Panayrı'na doğru. Ashabıyla birlikte oraya yol alıyorlar. Bu arada cinler diyorlar ki biz gökten bir takım haberler alıyorduk.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 Devam ettiği sürece, Kur'an'ın inişi devam ettiği sürece onlar semadan hiçbir şey alamıyor. Gökten. Diyorlar ki birbirlerine bizimle yani semadan haber alma arasına ne girdi? Biz bu işi yapabiliyorduk. Semadan, gökten bir emir alabiliyorduk. Yani bir takım insanların bilmediği şeyleri alıp alabiliyorduk, öğrenebiliyorduk demek istiyorlar. Ne oldu da biz bu haberleri alamıyoruz diye birbirleriyle konuşuyorlar ve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 Onlar diyorlar ki kavimlerine dönünce cin suresinde geldiği üzere اِنَّا سَمِعْنَا قُرْعَانٍ Muhakkak ki biz çok hoş bir Kur'an okuyuş Kur'an dinledik. Acayip bir Kur'an dinledik. يَهْدِ اِلَرْرُشْدِ فَاَمَنْنَا بِهِ وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدَى O rüşte doğru yola yani o Kur'an doğru yola iletiyor. Yönlendiriyor. Ve biz Rabbimiz'de hiçbir şeye koşmayız.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 de ki, bana vahyolundu ki cinlerden bir grup Kur'an'ı dinledi. Evet. Vahiy ile bildiriliyor. Sonradan vahiy ile cin suresindeki ayetlerle bildiriliyor. Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra haber alıyor. Evet. Yine Buhari'de devait edilen bir hadise göre Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi yok. Cinlerin geldiğinden ve Kur'an'ı dinlediklerinden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 Vahyin gücünü, ilahi emrin gücünü, bu müşriklerin yaptığı şeylere, safsatalara karşı bir bastırma oluyor. Evet. Müslümanın rivayet ettiği bir başka hadiste, Abdullah ibn Mesud Vadi diyor ki, biz diyor, bir gece Ali bin Muhsin beraber idik.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 Onların oralarda e, şeyleri, bulunduğu mekanlar, oturup kalktığı yerler olabilir. Bu gibi yerlere girerken istiaze yapmak lazım. Yani karanlık bir odaya girerken, ondan sonra harabe yerlere girerken Euzubillahimineşşeytanirracim demek gerekiyor en azından. İstiaze yapmak gerekiyor kardeşler. Evet.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 Kuşluk vaktine yemin olsun. Gece, bürüdüğü zaman, örttüğü zaman, geceye yemin olsun. ve وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni terk etmedi. Ve sana darılmadı, sana kızmadı. Diyor. Müthiş bir moral aleyhissalâtu vesselâm'a. Sürekli onlar tarafından alay geliyor. istihza dediğimiz alay Allah Azze ve Celle bir moral verici bir şey gönderiyor.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 Ve şu ayetinde diyor. Ve les rabbuka Rabbin sana verecek. Sen de razı olacaksın. Sübhanallah. İşte böyle o dönemde müjdeler geliyor. Bu Duha Suresi'nin bir ayet kelimesinde kerimesinde de velel Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Bu, kardeşlerim, bu ayet hem aleyhissalâtu vesselâm hem de ondan sonra bizler için e, örnek alınması gereken, dikkat edilmesi gereken bir ilahi emir. Evet. allah Teala Müslümanları dünya ve ahiret müjdeleriyle müjdeliyor. Kisra'nın, ondan sonra Rum'un,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 ve o Ama'dan yüzünü çeviriyor, onun gelişinden dolayı yüzünü eskittiriyor ve geriye dönüyor. Ayet geliyor. Abise me Tevalla. Ence Ahol Ama'nın gelişinden dolayı yüzünü eskittir ve geri döndürüyor. Allahu Teala, Rasulünü Latif hoş bir şekilde kınıyor orada, ayıplıyor. Yani yaptığı şeyin doğru olmadığını. Müminin, Müslümanın hidayete kulak veren kimsenin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 Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat. Yani Müslüman denildiği zaman kapsayıcı bir çerçeve. Ama Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat fırkayı naciye dediğimiz kurtuluş fırkası dediğimiz bir fırka var. Bunun da usulleri var. Bunun da metodları var. Bu metodlara, bu usullere dahil olan kimseler, dahil olmaya çalışan kimseler işte gerçekten kurtuluşa erecek olan onlardı.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 Gerçek manada kurtulan topluluktan olmak istiyoruz. Allah Azze ve Celle bize onu nasip etsin. Amin. Evet, dördüncüsü kardeşlerim ve sonuncusu son bir şey daha veriyorum, bitireceğim inşallah. Bu müşriklerin e, şüpheli şeyleri ortaya atmaları neticesinde o dönemki Müslümanlar dışarıdaki olaylara da kulak veriyor.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 ve o ve onlar min ba'de galebihim sayaglibun ve onlar min ba'de galebihim sayaglibun bu mağlup olmalarından sonra onlar galip geleceklerdir. Tebedensin'in birkaç sene içerisinde bu ayetler geliyor bakın. Bu ayetler geldiğinde Mekkeli müşrikler Mekkeli müşriklere karşı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 bahis oynamanın haram kılınmasından Önce böyle bir bahse giriyorlar Diyorlar ki işte Kureyşliler O müşrikler tayin et Kaç sene olacak Bu ne isminle kastedilen Üç seneden dokuz seneye kadar Yani senenin küsuratı Üç ile dokuz arasında bir rakam aslında Müşrikler diyorlar ki orta bir Şey olsun sene olsun Altı sene diye Karar kılıyorlar Altı sene diyor ve 6 sene bitiyor. Bu ayetler olmasına rağmen yani rumlar galip gelecek diye 6. senenin sonunda bir şey yok. 7. senenin sonunda 7. senenin sonunda gerçekten rumlar galip geliyor. Allah azze ve Celle'nin emri geliyor İşte Araplar içerisinde 3 ve 9'la kastedilen bir dasıyla kastedilen 3 ve 9. Allahü Teala'nın emri vaka ile doğrulanıyor.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 ...Rumların galip gelmesi, savaşı kazanmasından sonra birçok insan Müslüman öldü. Subhanallah. Evet. Allah Azze ve Celle'nin bu kadar değerli işte. Evet kardeşler, dışarıdaki bu olaylara karşı... ...kafirlerin, Yahudilerin ve onların destekçilerinin hazırladığı... ...İslama karşı komploları, İslam'a karşı yapılan tuzakları...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 razı olduğu dini öğrenip yaşamayı ve insanlara vesile olmayı öğretmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Bizleri anamızı, babamızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm akrabalarımızı ve tüm Müslümanları bağışlasın. Amin. Ve sıkıntı çeken Suriye'deki İslam beldelerindeki, Mısır'da olsun, Filistin'de olsun, Afganistan'da olsun, hatta Türkiye'de nerede olursak olalım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 Kardeşlerim geçen hafta bir kardeşimiz soru sormuştu. Onu inşallah.